200 numaralı konu, Sevbanın hiç kimseden bir şey istememek üzere Hazreti Peygamber'e biat etmesi, evet, Hazreti Peygamber İn kim biat eder, sorusuna karşılık olarak azattı kölesi Sevban Allah'ın Resulü, biz biat ettik ya, dedi, Hazreti Peygamber de bu biraz farklıdır, bu seferki hiç kimseden bir şey istememek şartına bağlıdır buyurdu, bunun üzerine Sevban Allah'ın Resulü, böyle bir biatın karşılığı nedir, diye sordu, Hazreti Peygamber de cennet olduğunu söyledi.